Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Açık Radyo'nun 50. yayın döneminde, Botanitopya'nın 4. sezonunda yine beraberiz. Programın başladığı günden beri benden desteğini esirgemeyen tüm dinleyicilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Ee, tekrar hatırlatmış olayım botanitopia.com elektronik posta adresim aynı adlı Twitter ve instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün e, Milanoğlu manyeri sanatçı Cüzeppe Arşimboldo'nun e, 16. yüzyılın e, bitkiler ve hayvanlar dünyasına dair çokça fikir veren alegorik eserleri üzerine konuşalım istedim biraz gerçeğe yakın çizilmiş sebze ve meyvelerle, e, yerel bitki ve hayvanların birleşimiyle yarattığı e, illüzyon yaratan portreleri, tepe taklak edildiğinde bir simya gibi yine insan karakterlerine dönüşen ters yüz resimleriyle tanıyoruz onu. E, Arçin Bolton'un doğal nesnelerin birleşiminden oluşan tuhaf kafaları, 1593 yılında ölümünden çok yıllar sonra e, onu modern bir ikona dönüştürdü. 1937 yılında e, New York'taki modern sanat müzesi MoMA'nın yöneticisi Alfred Barr e, sanatçının resimlerini Fantastik Art'da e, da sürelizm sergisine dahil edince yeniden keşfedilmiş oldu. E, Sürealist Salvador Dali'nin Dağ ve kadının birbirinin ayna görüntüsü olduğu Frau Isabella e, portresi. Portrenin yüzünün e, aslında çıplak kadın bedenini oluşturduğu Rene Magritte'in e, The Rape gibi eserleri. açımbolda e bir saygı duruşu niteliğindeydi. E, peki 16. yüzyılda yaşamış bir ressam nasıl bu kadar modern olabiliyor derseniz. Onun yanıtı da sanatçının bilimsel devrime tanıklık etmiş olmasını da saklı. İnsanın kendini yeniden keşfettiği, dünyadaki yaşamla ilgilendiği, merak duyduğu Rönesans Avrupa'sında düşünür Francis Bacon'ın büyük gökbilimciler Kepler ve Kopernik'in biyolojide Otto Brunfels'in yaşadığı 2. Maximilian ve 2. Rudolf gibi imparatorların e, bilimi desteklediği bir dönemdir bu. E, Arçinbolda bu iki imparatorun saray olarak işte böyle bir zamanla ve iklime ait. E, kaşiflerin e, ve tüccarların yeni dünyaya e, Afrika ve Asya'ya yaptığı e, keşif yolculukları ve oralardan Avrupa sarayları taşıdıkları flora ve fauna örnekleri sayesinde doğa bilimle ilgi de e, artar o dönemde. E, botanik sanatının... Bahçeciliğin ve zoolojinin yükseldiği bir dönemdir. E, doğa bilimlerinin yükselişi sanatçıların o günündeki hiç olmadığı kadar e, doğaya yönelmesine de neden olur. E, Rönesans boyunca e, hayvanları ve bitkileri tüm detaylarıyla doğru olarak bilimsel kesinlikle resimlerini aktarmaya başlarlar. E, Albrecht Dürer'in bir, çayırın bir parçasını gösterdi. The Great ...Piece of Turf... ...resminde olduğu gibi... E, ...Archimboldo'nun bileşik portrelerine... ...işte biraz da bu gözle bakmak... gerekiyor. E, ...1526 yılında... E, ...Leonardo da Vinci'nin... ...yaşamının önemli bölümünü geçirdiği Milano'da... ...doğmuş... ...o doğduğunda Leonardo'nun ölüm üzerinden... ...sadece 7 yıl geçmiştir... E, ...Leonardo'nun... ...bilimsel yakışımla ilgili de çok öykü... ...dinlemiş olmalı... ...Manyenizmin babası diye de anılıyor... ...1520-1600 yılları arasında etkili olmuş, ilk kez İtalya'da ortaya çıkmış bir sanat akımı, manyerizm. İtalyanca stil anlamına gelen maniere sözcüğünden geliyor. Yani zarif dil, stil olarak da çevrilebilir. 16. yüzyılın sanat tarihsisi Giorgio Vasari'nin tanımına göre... ...manyerist resmin kusursuz olması için zarafet, yaratıcılık ve ustaca bir resim tekniği gerekir sanatçının gözlemlediği doğayı olduğu gibi resmetmesinden çok bu doğayı zihninde nasıl kavrayıp ifade ettiği önemlidir. Vasari, dış bükey ayna gibi mekanı esneten ve çarpıtan resimleriyle Arçimboldo'nun bir simyacı olduğunu da iddia eder. Kariyerine aslında Milano Katedrali'nin itirai tasarımcısı olarak başlamış Giuseppe Barçimboldo. Daha sonra Praha taşınmış ve 25 yılı aşkın süre boyunca Habsburg İmparatorluğu 2. Maximilian ve 2. Rudolf'un en sevdiği saray resimlerinden biri olmuş. Bilinen ilk bileşik portrelerini 1569 yılında 2. Maximilian'ın siparişi üzerine yapmış. Maximilian doğa bilimleriyle özellikle ilgilenen, çevresinde botanikçi ve bilim insanı etkilenen bir imparator olarak biliniyor. Kendi mülklerinde kurduğu Botanik ve Hayvanat Bahçeleri, Archimboldo'nun da resimlerinde görülen hayvan ve bitki türlerini birebir çalışıp yakından inceleyebilmesinde sağlıyordu. Ee, Archimboldo gibi manierist sanatçılar e, entelektüel bir kesimin hoşuna gidebilecek allegorik ve karmaşık bir anlatım dilini kullanmışlar. Tuhaf, doğal olmayan bir renk kullanımı var. Zekice yerleştirilmiş bulmacalar, gizli semboller, mantığa ters sıkışık mekanlar, figürlerin orantısız ve abartılı anatomisi gibi tuhaf ve rahatsızcıdır, rahatsız edicidir bir nevi. Rönesans resmindeki o idealize edilmiş imgeler yerine her şey birbirine karışmıştır ve devinim halindedir. Archimboldo'nun Bolton'un e, bitkiler, sebzeler, kitaplar, e, hayvanlardan oluşan insanları ilk bakışta rahatsız edici e, görünüyor. Ama detayları tek tek inceledikçe eğlenceli olmaya başlıyor. İtalyanca'da nükte, e, gülmece anlamına gelen skertsi tarzıdır bu portreler. E, egzotik bitkiler ve hayvanlarla dolu merak kabinlerini, e, doğa bilimlerine merakını arttı. O zaman ruhunu e, yansıtması açısından da gerçekten ilginç. Ee, resimlerde görülen e, flora ve fauna örneklerindeki detaycılık ve gerçekçilik çağdaşları olan e, Jacques Lemoyne ve Domenico Bonvicini'nin botanik çizimindekinden de çok farklı değil. E, bu bahsettiğim tabloları sizin Twitter adresimden paylaşacağım. E, Arçin Bolton'un ikinci Maximilian için yaptığı ilk resim grubunun teması dört mevsim. E, yaz, ilkbahar, sonbahar ve kış. Bu seride yaz genç bir kız, ilkbahar genç bir erkek, sonbahar e, olgun bir erkek ve kışta hepsinden daha yaşlı bir adam olarak e, tasvir edilmiş. Değişen mevsimler hayatın ritmini işaret ediyor. E, süre gelen ölüm ve yaşam döngüsünü anlatıyor. E, e, Begim Govulmaz çevirisiyle yapı kredi çıkan e, de, Cirolami Çeynay'ın yazdığı Açimboldo kitabından aktarıyor size. İkbar portresinde doğanın muhteşerini anlatmak için 80 bitki türü çizilmiş. E, Habsburg İmparatoru 1. Ferdinand'ın büyük olasılıklı İspanya Krallı 2. Felipi'ye hediye etmek için e, sipariş ettiği bir eserdir bu. Karakterin başını süsleyen çiçekler pembe ve beyaz arasında gidip gelen yumuşak renklerden oluşuyor. Elbette çiçekler ve renkler gelişi güzel seçilmemiş. Yukarı doğru uzanan e, altı taç yapraklı sarı renkli çiçek imparatorluk tacına kulağı oluşturan pembe labe, lale Habsburglu bir diplomatın İslam'dan getirdiği laleye gönderme yapıyor. E, zambaklar, güller, e, küpe yerine geçen Haseki küpesi çiçekleri ve bedendeki süsenler e, çiçek mevsiminin başlangıcına işaret ediyor. Hepsi yılın aynı döneminde çiçek açmadıkları için Archimbold'u farklı türlerin ayrı çiçeklenme döneminde çalışıp son resimde bir araya getirmiş olmalı. Yaz portresine gelince karakterin kıyafetinin dik yakasının bir kenarında Josepbe Archimbold'u F imzası seçilebiliyor. Omuz kıvrımını takip eden kısımda 1563 tarihde atılmış hatta. Bir yıl meyveden oluşur karakterin tacı. Kayısılar, şeftaliler, armutlar, kirez, kirazlar, çilekler ve erikler vardır bu taçta. Profilden bakılan yüzün yanakları elmadan, dudakları kirazdan, dişleri bezelyeden, çenesi armuttan oluşur. Gözlesi iki küçük armut arasında cam gibi parlayan vişneden oluşuyor. Kulakları mısır yaprağından yapılmış. Burnu da büyük bir salatalıktan ibaret. Ve göğsünden yukarı doğru da bir enginar çıkar. Ee, bereketli meyveler, sebzeler, kuru yemişler ve tahılların e, birleşimden oluşan yaz portresinin zamanın e, yerel sebze ve meyvelerini isteleyen bir rehber olduğunu bile söyleyebiliriz rahatlıkla. Ee, sanatçı ayrıca yeni dünyadan ithal edilen Mısır'a da yer vermiş ki Avrupa'da 1525 yılına kadar ekilmemiştir henüz Mısır. Ee, Afrika ve Arabistan'dan getirtilip ilk önce Endülüs'te yetiştirilen ve Kuzey Avrupa'da sıradışı dışı sayılabilecek nadir türlere de yer vermiştir bu portrede. E, sonbahar karakterinin ise burnu sulu bir armuttan, sağlıklı görünen yanakları elma, e, çenesi nar, kulakları ise büyük mantarlardan oluşuyor. E, başı taçlandıran kırmızı, mor ve beyaz üzümler renkleri hafif kırmızıya dönmüş asma yaprakları devasa bir kabak ile tamamlanmış. Farklı tipte armutlarla kökler, boynu e, ve ağaç dallarıyla e, sarmalanmış, kırık e, bir şarap fırçasının tahtaları da göğüs kısmını oluşturuyor. Başındaki salkım üzümler nedeniyle sonbaharın şarap tanrısı Baküsü de düşünülüyor. E, kış tablosunda ise karakter büyük olasılıkla İmparator Maximilian'ın bir giysisine benzeyen M monogramla asır gibi bir palto giymiş Boğum boğum ağaç dalları profilden görünen yüzü oluşturuyor Burun ise bir dalın çatlak uzantısı gibi Sakallar yosundan yapılmış Her dem yeşil sarmaşık dallarının içindeki çalı çırpı dağınık saçlar gibi görünüyor Ağız iki mantardan ibarettir Şaşı gözler kabuktaki budaktan ustaca yaratılmıştır Göğsünden ise ucunda iki limon olan bir dal verir. Evet bu e, e, portrelerin görüntülerini sizinle Twitter'dan paylaşacağım. Bir müzik arası verelim şimdi. Jacques Offenbach'ın Fantastik Operası Hoffman'ın Masallarından Barkerol bölümünü dinliyoruz. Merhabalar tekrar 94.9 açık radyosunuz. Botany Topya'da Arcin Boldo'nun tablolarındaki bitkileri, meyve ve sebzeleri konuşuyoruz. İlk bölümde mevsimler başlıklı tablolarından bahsetmiştim. Arcin saray ressamlığı yaparken ikinci Maximilian'a sunduğu diğer grup ise hava, su, ateş ve toprak temalarıyla dört elementi temsil ediyor. Habsburgluları referans veren imgelerle doludur bu alegorik resimler. Hava örneğin bir ornitoloji ansiklopedisi gibi ee, kuş sürüsünden oluşan bir baş e, göğüs bölgesinde hanedanlığı simgeleyen büyük tavus kuşu ve imparatorluk simgesi olan kartal dikkati çekiyor. Küçük alıcı kuşlar yani yırtıcı kuşlar ve papağanlar e, portrenin tacını oluşturmuş. E, burnu bir hindiden, gözler aralık duran ördek gagasından oluşmuş. Ateş karakterinde ise alev çıkaran ve ışık veren nesneler var. E, yanan meşaller, toplar ve ateş yakmakta kullanılan mum, e, çakmak taşı var. E, roket, gaz lambası, odun gibi, e, odun yılları gibi. Ateşle ilgili nesneler var. Toprak karakterinde ise e, geyik, leopar, deve, aslan, at, fil ve maymun gibi e, ormanda yaşayan hayvanlardan yaralanılmış. Topraktaki aslan postunda e, mitolojik kahraman Herkül'e. Göndermeleri olduğunu söyleyebiliriz. Son derece gerçekçi çizilmiş meyveler ve sebzeler var bu tabloda ve hepsi fantastik imgelere dönüşüyor yine burada. Su portresindeki karakterisi 62 ayrı su hayvanı bileşimden oluşuyor. Ee, şöyle hayvanlar var: sazan, alabalık, ...istiridye, kurbağalar var, ee, karides e, ve yengeçler var. Yani ansiklopedik su hayvanları. Derlemesi gibi adeta. Deniz atı ve fok balığı... ...orantsız biçimde yerleştirilmiş. Buna baktığımızda... ...hayvanların arasındaki boyutların... ...ilişiklerini dikkate almamış olduğunu... ...görüyoruz. Bu resmin aslında bir nevi... ...Habsburg ailesinin... aklınızdaki donanma gücünü ve... ...imparatorluğun evrensel hükümranlığını... ...işaret ettiğini de söyleyebiliriz. Arçınbold'a ayrıca... ...her meslekle ilgili nesneleri kullanarak... ...kütüphaneci, hukukçu... Aşçı ve bahçıvan gibi farklı mesleklerden kişilere ait esprili bilişik kafalar, portreler de yapar. Örneğin aşçı ya da et resmi. E, yüzü korkunç bir adamın portresidir bu. E, resim tersine çevrilince farklı bir imge belirlir. İki el, kızarmış tavuk, tavşan ve domuz etleri dolu gümüş bir kapağın kapağını açmaktadır. E, gümüş tabak tersine e, çevrilince şapka işlevi de görür. Bir limon dilimi ve meşhid ise şapka tüyü yerine geçer. Bu resim Değriz'den önce kutlanan karnaval döneminin soytarısını çağrıştırır. Bu karnavalda ahlaki değerler, kanunlar ve toplumsal kurallar, şiddet, cinsellik, oburluk ve diğer bedensel hazları çağrıştıran imgelerle alaya alınır. ...sınırsız ve kontrolsüz yeme içmenin ve diğer tensel zevklerin geçici bir zaferidir karnaval dönemi. E belki boldu örtülü bir biçimde yedi ölümcül günahtan birine uburluğa işaret etmek istemiştir bu resimde. E, bahçıvan ya da sebze tabağı adlı diğer tersine çevrili bir e, tabloda başka bir anlamla e, karşılaşıyoruz... Bir bakıldığında resim geleneksel bir natürmort oluşturuyor. Ee, sebzelerle e, yani soğanlar, havuçlar, mantarlar, kabaklar, e, ıspanak, turp ve başka yeşilliklerle dolu metal bir kase vardır bu resimde. Tersten bakınca ise yani resmi ters tarafa çevirince ise e, bir bahçıvanın alegorik portresi çıkar karşımıza. Bazı araştırmacılar bu tablonun... Ee, ...Yunan mitolojisinde Bağ ve bahçelerin korucusu Priapos'u işaret ettiğini söylüyor. Ee, seçilen sebzelerin formu ve düzenlenme tarzındaki fallik imgeler e, Priapos'un büyük fallosunu çağrıştırıyor. Ee, tablo tersi çevirildi. karşımıza bu kez e, sevimli bir bahçıvan karakteri e, çıkıyor. Önce, önceden içinde sebzelerin bulunduğu e, siyah kapta bir şapkaya dönüşü veriyor. Beyaz turp bir burun, kırmızı mantarlar, dudaklar, cevize, fındıklar, gözler ve soğan da yanak olmuştur artık. Arşimboldu ikinci Maximilian'dan sonra saray ressamına devam etmiş ve yerine gelen ikinci Rudolf için çalışmaya başlamış. Bazı dinleyicilerim hatırlayacaktır doğa müzelerinin ilk olan, örnekleri olan Merak kabilesini anlatırken İkinci Rudolf'un ünlü Kunskameri'nden yani merak kabinlerinden söz etmiştim. E, Dürer'in, Brügel'in yani hem Kuzey hem de İtalyan Rönesansı'nın e, büyük başyapıtlarıyla dolu merak kabinlerinde. E, tablo ve heykellerin ötesinde Avrupa'nın e, en iyi ustaları tarafından imparator için üretilen her tür e, dekoratif objeler, kılıçlar, e, müzik aletleri... Saatler, pusulalar ve diğer bilimsel aletler de vardır. Ve tabii dünyanın farklı ülkelerinden kaşiflerin taşıdığı egzodik bitki ve hayvan örnekleri de vardır bu merak kabinlerinde. Archimboldu saray ressamının sayesinde içinde imparatorun yani nadir bulunan türlerin olduğu devasa flora ve fauna koleksiyonu da kolayca erişebiliyordu. Ee, Rudolf eserinde e, bu kez saray resanlığını yaptığı İmparator II. Rudolf'u... ...doğada ve yaşamdaki metamorfozların yaratıcısı Roma tanrısı Vertumnus olarak resmetmiş. E, dört mevsime ait bahçe ürünlerini kullanmış bu karakterde. E, karakterin tüm uzunlarını çeşitli meyve, sebze, ve çiçek ve köklerden oluşturmuştur. Burada tabii önemli olan e, portrenin II. Rudolf'a benzemesi değil... ...tasvir ettiği kişinin temsil ettiği anlamlardır ve onun e, kamusal ve siyasal kimliği tabii ki. E, o güne dek yapılmış imparator portrelerine hiç benzemeyen bu tuhaf resimde e, meyve ve sebzeler imparatorun e, bolluk içindeki saltanat dönemini yani altın çağı ve doğayla olan mükemmel dengeyi sembolize ediyordu. Eserde her mevsim ait bir çiçek vardır Meyveler ve sebzeler vardır Ve çiçekler ikinci Rudolf'un yüzünde ahenkle açarlar Armut şeklindeki bir burun veya bezelyeden oluşan kaşlar ilk bakışta bir skertsi yani nükte olarak algılansa da Eserin geri planda verdiği mesaj ikinci Rudolf'un gücü ve kudritidir ee, son eserleri arasındaki dört mevsim birleştiren One Hat resimde de bir tahtaya kazılı Arçın ismi vardır. Ee, bu durum sanat tarihçilerini bunun şifreli bir otoportre olduğunu düşündürmüş. Acaba kendini ömrünün kışına ulaşmış bir sanatçı olarak mı tarif ediyordu? Ee, ya da kariyer evrelerini mevsimlerle mi anlatmıştı? İşin o kısmı biraz belirsiz. Evet sevgili dinciler bu hafta yerisi sanatçı Arçin Boldun'un Allegro-Gorik resimlerindeki bitkileri konuştuk. Sosyal medya hesaplarımda tekrar hatırlatmış olayım. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.com'da elektronik posta adresim. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.